Kayıp sembol bir gizemdir, masonluğun ve Amerikanın kurucularının hayatları boyunca geçirdikleri çeşitli evreleri anlatan imgesel bir öyküdür. Kayıp sembol, George Washington'dan başlayarak Benjamin Franklin ve Thomas Jefferson gibi diğer Amerika devlet başkanlarını bize daha yakından tanıtıyor ve bir dolarlık banknotların arkasındaki her şeyi gören göze kadar pek çok konuya açıklık getiriyor. Ve bundan sonra takip edeceğiniz tek şey Robert Langdon'ın ayak izleri. Washington DC'ye hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çarpan kalbi. Ve eğer kendinize bir kanıt arıyorsanız, aramanız gereken tek şey kayıp semboldür. Bunun için Dan Brown'ın romanının sayfalarını çevirmeniz gerekir. Bütün dünya... Yıllarca bir korku ustası olan bu yazardan bahsediyor ve yazacağı yeni romanını merak ediyordu. İnsanlar en çok bu kitabın hangi konu işleyeceğini merak ediyorlardı. Farmasonlukla ilgili olduğuna dair bazı ipuçları vardı. Beklentiler daha çok bu yöndeydi. Brown'ın en sevdiği karakter olan Robert Langdon, Meleklerle Şeytanlar ve Da Vinci şifresinden sonra burada da karşımıza çıkıyor. Ayrıca Washington DC'de bu kitapta önemli bir yer tutuyor. Bu çalışmanın içerdiği iddialar uzun bir dönem bir tartışmanın ekseni olacağı benziyor. Robert Langdon'ın biyografisi kurmaca bir karakter olmasına rağmen çok iyi betimlenmiş. Harvard Üniversitesi'nin dinsel ikonoloji ve semboloji profesörü olarak yaratıcısıyla benzer özellikler taşıyor. İkisi de New Hampshire'da aynı okula gitmişler. Hatta doğum günleri bile aynı gün. 22 Ocak. Bu karakteri John Landon adlı bir tipografi profesöründen esinlenerek yaratmış. Bu karakter, yazar tarafından son derece zeki ve yetenekli bir sanatçı olarak tanımlanmış. Ve bizim kahramanımızla kendi yarattığı kahraman arasında büyük benzerlikler bulabiliriz. Brown'un anlattıklarından yola çıkarak Robert Langdon'ın mükemmel bir dalgıç ve bir su topu oyuncusu olduğunu, aynı zamanda iyi bir akademisyen olduğunu öğreniyoruz. Fakat ne var ki bir aşil topuğu yani zayıf bir yanı vardır. Küçükken bir kuyuya düşlüğü için ileri derecede klostrofobisi vardır. Onu ilk kez melekler ve şeytanlarda tanımıştık. Ve Washington'daki klasik Romanik heykellerle ilgili çalışmalar yapmaya başlamak yerine Langdon kendini Roma'da bulmuştur. Tam ortasında büyük ve gizemli Vatikan'ın olduğu şehirde. Fakat romanın büyüsü ve olağanüstü hikayesi, ayrıca büyüleyici özellikleri olan bir şehir olmasına rağmen, Dan Brown burada 2003 yılında sadece ikinci Robert Langdon macerası olan Da Vinci'nin şifresini yazmıştır. Kitap bir hafta içinde tüm dünyada çok satanlar listesinde birinci sıraya çıkmıştı. Ve gittiğiniz her yerde bu sürükleyici romanı okuyan birine mutlaka rastlayabilirdiniz. Bu kez Langdon'ı Paris caddelerinde görüyoruz. Londra'ya gitmeden önce kendisini tehdit eden bir rahip tarafından takip edilmektedir. Büyük bir başarı kazanan Da Vinci'nin şifresi romanı dünyanın her yerinde okundu. Ve bu romanda Dan Brown'un anlattığı yerler, Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Roma'daki olayların daha gerçek görünmesini sağlamak için her zaman gerçek mekanlar kullanıldı. Ve okuyucuları da daima onun ayak izlerini takip etti. Şimdi gelelim Los Semble'ın çalışmasına. Washington'ın dev heykeli bu kitaba gerçekten ışık tutacaktır. Ve Birleşik Devletler'in güç merkezine çıkacağımız bu inanılmaz yolculuğa başlarken, öngördüklerimden çok daha fazla olayla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Başlangıçtan itibaren hatta giriş bölümü bile karanlık ve bilinmeyen sembollerle doludur. Bunlara içi kırmızı şarap dolu bir kafatası dahildir. Kimsenin bilmediği birkaç cümleyle üyeliğe kabul edilen kimsenin boynundaki iple tasvir edilmesi, etrafının beyaz eldivenli kimseler tarafından sarıldığını göstermektedir. Bunun da tek bir anlamı vardır. Bir farmason töreni başlamak üzeredir. Peki bütün bunlar nerede oluyor? Washington D.C.'de. Yani Beyaz Saray'ın çok yakınında. Robert Langdon'ın sözünü ettiği, Amerikanın sembolü başkenti. Dan Brown hemen romanının altyapısını oluşturmaya başlıyor. Bu işi antik bir taş ustası gibi dikkatli bir şekilde yapıyor. Langdon güvenilebilir bir kahraman olduğuna göre, Washington'a eski bir arkadaşı ve yol gösterici olan Peter Solomon tarafından çağrılıyor. Eğer hala farmasonluğun bu kitabın temasını oluşturduğu hakkında bir şüpheniz varsa, Salomon'un ön sözüne bakın. Bizi doğruca eski ahitin Bilge Kralı'na götürmektedir. Ayrıca çok eski dönemlere ait Masonik yazılarda bulunmaktadır. Fakat olup bitenleri yavaşça kavramaya başlıyoruz. Ve Los Semble bize yeni bir kapı açarken Robert Langdon, Peter Salamının Washington'ın mimari özelliklerinin sembolü hakkında bir konferans verme davetinin aslında göründüğü gibi olmadığını hemen fark eder. Konferans, hükümet binasının ulusal heykel salonunda gerçekleşecektir. Fakat Langdon, buraya geldiği zaman salonda tek bir seyircinin bile olmadığını görür. Kahramanımızın buraya kötü bir şeytan tarafından kandırılarak getirildiğini anlarız ve Peter Salamının hayatının tehlikede olduğunu anlarız. Langdon'ın bu gibi olayları çözme yeteneğine güvenerek yeni bir sembolle tanışmış oluruz. Benzer bir duruma daha önce hem melekler ve şeytanlarda hem de Da Vinci'nin şifresinde de tanık olmuştuk. Burada da Peter Salmon'un Dan Brown tarafından çizilen masonik kimliğine bakarak bir kez daha Robert Langdon'ın Zamanla yarışarak bu ölüm kalım bulmacasını çözmesini istediğini görürüz. Şimdi farmasonluğun anahtar deliğinden bakarak kayıp sembolün ana temasını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Roman, gizli bir mason tapınağında düzenlenen masonik bir törenle başlamaktadır. Tapınağın dışı kadar törenin yapıldığı salonda son derece büyüleyicidir. Tapınağın girişinde sizi görkemli Sphinxler karşılar. Ve bu gizli derneğin merkez binası sizi müthiş bir şekilde etkiler. Binanın tasarımı, Türkiye'de Halikarnas'taki anıt mezardan, yani dünyanın yedinci harikasından esinlenilerek gerçekleştirilmiştir. O zaman aklınıza şöyle bir soru gelir. Böyle gizli bir dernek, toplantı yapmak için neden bu kadar göze çarpan bir yer seçsin? İşte bu, her şeyi daha da ilginç bir hale getiriyor. Çünkü farmasonlar aslında gizli bir topluluk değiller. Her yerde böyle binaları yok. Ve insanların çoğu böyle bir derneğin varlığından haberdar değil. Fakat farmasonluğun tam bir tanımını yapacak olursak, onlar için sırlarla dolu bir topluluk diyebiliriz. Peki farmasonluk ne anlama gelmektedir? 21. yüzyıl yaşamında yeri nedir? Dünyanın her yerinde mason locaları vardır ve pek çok mason bir yüzük takmaktadır. Kayıp sembolde Peter Solomon'ın da böyle bir yüzük taktığını görürüz. Aslında bir masonun bu yüzüğü takması, kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilmesi anlamına gelmemektedir. Farmason, ebediyete ait bir insandır. Modern çağımızın politik doğruları yerine, burada bulunan insanlar, Doğu yıldızlarının emriyle hareket etmektedir. Bu topluluğa kadınlar da kabul edilmektedir. Ve kayıp sembolde üst düzey bir siyah yöneticisini de görürüz. Bu karakter romanda bir kadın olarak ifade edilmiştir. Pek çok masonik kural, kanun ve göstergeler vardır. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Burada sosyal ve ahlaki değerler üzerine dersler verilir. Bütün bunlar da antik değerlerin sembolizmi esastır. Pergel ve gönye, farmasonluğun evrensel sembolüdür. Ve İnsanın karakterindeki akılcılığı ifade eder. Mason kardeşlerin el sıkma tarzları da onların ayırt edici özelliklerindendir. Masonlar birbirlerini kardeş gibi sevmek zorundadırlar. Birbirine yardım ederler. Eşitlik, gizlilik ve güven konusunda çok titiz davranırlar. Farmasonluğun dinsel bir yanı yoktur. Fakat üyelerin Tanrı'nın varlığına inanmaları gerekir. Dinsel bir yanı olmadığı gibi bilimsel bir yanı da yoktur. Fakat cesaretle yeni bir şeyler öğrenme prensibine dayanır. Şimdi de Masonluğa yeni katılacak olan birinin Masonluğa kabulü sırasında düzenlenen törenlere bir göz atalım. Bu biraz tuhaf gelebilir ama bir kimseye mason olması konusunda hiçbir zaman doğrudan bir davet olmaz. Fakat bazı üyelerin tavsiyesiyle her zaman yeni bir üye masonluğa kabul edilebilir. Bu birliğe katılmak isteyen bir insan, bunu özgür iradesiyle istediğini kesinlikle belirtmelidir. Ve oğlunun kendi hocasına kabul edilmesini isteyen bir baba bile, bütün önemli soruların sorulması ve cevaplandırılması sırasında sabırla beklemelidir. Potansiyel bir farmason, hür doğmuş biri olmalıdır. Geçmişinde herhangi bir esaret yaşamış olmamalıdır. Uygun bir yaşta olmalı, 21 yaşındakiler daha şanslıdır ve katılmak istediği locanın iki üyesi tarafından tavsiye edilmelidir. Her ne kadar farmasonluk iş dünyasıyla da bir çeşit ilişki içinde olsa da adayların maddi durumu tercih sebebi sayılmaz. Bütün üyeler eşit muamele görürler. Başkan da yeni katılmış olan bir üye de aynı şekilde eşittir. Masonlar arasında üç rütbe vardır. Yeni katılanlara çırak denir. İkinci derecedekilere de fellow craft denir. Bunlar ustalığa geçmekte olanlardır. Ve üçüncü derecedekilere de usta mason denmektedir. Okuyucu kayıp sembolün sayfalarını açmaya başlamadan önce şunu açıkça bilmelidir. Üyeliğe kabul edilebilecek bir kimse her zaman dışarıdan görüldüğü gibi olmayabilir. Her ne kadar kardeşçe bir sevgi prensibinden söz edilmiş olsa da, bu kişi de şüphe götürmeyecek şekilde kötü bir niyet vardır. Ve kardeşliğe kabul edilmiş olan bu yeni farmasonun çok tehlikeli biri olduğunu hemen anlarız. Kayıp sembolün ilk sayfalarında ortaya konulan bazı görüşlerden, Washington DC kavramının bir çeşit masonik sembol olduğunu öğreniriz. Burası ayrıca karanlık ve mistik bir yolsuzluklar bölgesi olarak gösterilmektedir. Farmasonluğun şeytani bir güç olduğu düşünülmektedir ve bu düşünce yıllardan beri değişmemiştir. Çünkü bu topluluk hakkında bilgi eksikliği bu tip yanlış yorumlara yol açmıştır ve aynı durum Washington D.C. içinde söz konusudur. Şimdi elimize Amerika başkentinin bir yol haritasını alalım ve Beyaz Saray'ın kuzey doğusuna bakarak Massachusetts bulvarı, Rhode Island bulvarı, Connecticut Bulvarı, Vermont Bulvarı ve Kuzey-Batı yolu üzerine birer işaret koyalım. Karşımıza beş köşeli bir pentagram yani bir yıldız çıkacaktır. Şeytani semboller metodolojisine göre bu yolları inşa eden kimseler bu şekli kasten oluşturdular. Ve hikayemizin ilerleyen bölümlerinde göreceğiniz gibi, farmasonlar her dönemde komplo teorisi üretmek için mükemmel bir günah keçisi olmuşlardır. Kurucular içinde en meşhur olan kişi George Washington'ın ta kendisidir. Birleşik Devletler'in ilk başkanı olan Washington, şehir planı oluşturulurken kendi isminin merkez olmasını istemiştir ve kendisi de bir farmasondur. Fakat bu karmaşık bir hikayedir. Amerikan ulusunun doğuşuyla ilgilidir. Şimdi o günlere gidip farmasonların gerçekte George Washington tarafından yönetilip yönetilmediğini Ayrıca bu muhteşem şehrin inşası sırasında herhangi bir şey olup olmadığını araştıralım. Washington ve etrafındaki bölge Bugünkü sevdiğimiz şekli ilk aldığı günlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni oluşturulmuş federal bir bölgeye sahip olması konusunda fikir birliğine varılmıştır. 16 Temmuz 1760'da Kolombiya bölgesi şehrin geliştirilmesi çalışmalarında merkez olarak ele alındı. Şehir, Potomac Nehri'nin kuzey yakasında Virginia ve Maryland'a komşu olarak inşa edildi. Yeni dünyanın yerleşimcileri için mükemmel bir yer oluşturulmuştu. Fakat o zamanki nüfusu şimdiki düzeyinde değildi. Avrupalı kaşif gelmeden önce Washington bölgesinde Amerikan yerlileri yaşıyordu. Bu kaşiflerden en ünlüsü, 17. yüzyılın başında gelen Kaptan John Smith'ti. Bir İngiliz askeri olan kaşif Smith, Amerikan yerlilerinin şefi Powhatan'ın kızı Pocahontas tarafından hayatının kurtarılmasıyla ünlüdür. Smith, keşfettiği bu bölgeye daha sonra New Island adını verdi. Amerikan tarih kitaplarında renkli kişiliğiyle adından çok söz ettirmiştir. George Washington, şehir planına adını yazdırmaya karar verdiği gün, Amerikan yerlileri bölgeyi çoktan terk etmişlerdi bile. Bu başkentin şehir planını yeni çağa uygun bir şekilde hazırlamakla görevlendirilen kişinin adı Pierre Charles L'Enfant'tı. Aslen bir Fransız olan Lanfant, memleketini terk ederek Amerika'ya gelmiş ve Amerikalılarla birlikte bağımsızlık savaşına katılmıştı. Fransız savaşta aktif görev aldı ve deklarasyonun imzalamasından sonra Lanfant Birleşik Devletler'de kaldı ve inşaat mühendisi oldu. Bu onun önünde çok yeni ufuklar açtı. Yeni hükümetin aradığı biri haline geldi. Lanfant aslında bir mason değildi. Haritayı karelere bölerek bir grid sistemi oluşturdu. Şehrin tam merkezinde hükümet binası olacaktı. Burası Amerika'nın başkenti olacaktı. Bu binanın biraz kuzeyinde de Jenkins Hill olacaktı. Diagonal bulvarının neden eyalet isimleriyle belirtildiğini ve birbirleriyle kesişecek şekilde düzenlenerek gizli bir Pentagon yani beşgen şeklinde oluşturulmasını daha önce görmüştük. Burada ayrıca çok büyük meydanlar ve parklar da vardı. Bu parkların içinde en ünlü olanı ulusal parktı. Bu bulvar bugün dünyanın en ünlü caddelerinden biridir. Pensilvanya bulvarı, hükümet binasıyla başkanlık sarayını birbirine bağlar. Buraya biz Beyaz Saray diyoruz. Bütün bu çalışmalar hükümetin Washington'a taşınmasından önce olmuştur. Bu dönemde James Madison, Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü başkanı olmuştu. İkinci ve üçüncü başkanların kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız, onlar da yine birliğin kurucularındandı. John Adams ve Thomas Jefferson'dı. Amerika'nın kurucuları, bağımsızlık bildirgesini düzenleyen ve imzalayan politik liderlerdi. Bunların politik becerileri sayesinde İngiltere'ye karşı büyük bir zafer kazanılmıştı. Hemen hepsi parmasonlarla aynı görüşleri paylaşıyorlardı. Hatta işlerinden 9'unun adı bazı tarihi belgelerde bulunmaktadır. Aslında bunların 56'sı gerçekten Amerika'nın kurucularındandı. 20 tanesi ya masondu ya da masonlarla bağlantısı vardı. Bunların içinde en ünlü olanı George Washington'dı. Washington 1732'de Virginia'da doğdu. ...ve bütün zamanların en ünlü farmasonlarından biri oldu. Diğer kuruculardan Benjamin Franklin de masondu. Kendisi her ne kadar Boston'da doğmuş olsa da ailesi İngiltere'den gelmişti. Bu olağanüstü yetenekli insan bir yazar, ressam, politikacı, bilim adamı, kâşif, devlet adamı, asker ve diplomattı. Elektrikle ilgili keşifleri ve teorileri vardı. Bir fokal merceği o bulmuştu ve dünyanın en büyük kütüphanesini oluşturmuştu. Burada Amerika'nın kurucularının hepsini teker teker tanıtmaya gerek yok. Fakat birkaç tanesinden daha söz edelim. Çünkü onların görüşleri Mason kardeşliğini daha iyi anlamamız açısından da önemlidir. Thomas Jefferson'da George Washington gibi Virginia'da doğmuştu. Fakat onun ailesi İngiliz soylularındandı. Virginia Üniversitesi'nin kurucusu olan Jefferson bir demokrasi şampiyonuydu. Onun anıtı bugün bile pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Amerikan ulusunun kuruluşu sırasında önemli bir yer tutan bir başka düşünür de fikirleriyle dünyayı değiştirmiş olan Thomas Paine'dir. İngiltere'de doğmuş olmasına rağmen, Amerika'nın bağımsızlığı için İngilizlere karşı savaşmıştı. Daha sonra insan hakları konusunda kendisi gibi düşünen bazı arkadaşlarıyla birlikte Eşitlik, özgürlük gibi düşüncelerini dünyanın her tarafına yaydı. Ayrıca John Adams'tan da söz etmeliyiz. Amerikan devrimi deyince akla o gelir. O da İngiltere kökenli kuruculardandır. Adams'ın Püriten yani din ve ahlak anlayışı bakımından çok tutucu olan ailesi, yeni dünyaya geldiklerinde kendilerine inançlarını özgürce yaşayacakları bir yer aradılar. Çünkü İngiltere'de karşılarına bir sürü zorluk çıkmıştı. Bu anlayış günümüzde büyük Amerikan özgürlüğü olarak adlandırılmaktadır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini atan ve yıllardır unutulmayan bu olağanüstü insanlardan söz ederken, Çoğunun atalarının İngiliz olması da çok dikkat çekicidir. Ve bu insanlar dini inançlarını özgürce yaşamak için Atlantiyi aşıp yeni dünyaya gelirken pek çok farmasonda inşaatçılık yetenekleri ve eşitlik yanlısı düşünceleriyle Amerika'ya gelmiştir. Birleşik Devletler'in kuruluşunda, farmasonluğun yeri ve mason kardeşlerin ulusun başkentinin oluşumuna etkisi, kayıp sembol romanında Biden Brown olarak adlandırılmıştır. Şimdi kısa bir süre için Washington'dan ayrılacağız. Şimdi de Boston'a gidiyoruz. Harvard Üniversitesi'nin vatanı. Burası aynı zamanda Robert Langdon'ın hem eğitim gördüğü hem de akademik çalışmalarını yaptığı yerdir. Amerika'nın en eski üniversitesi olan Harvard, Boston'daki Puritan liderlerin öncülüğünde 1636 yılında bir kolej olarak açılmıştı. Kolejin açılışından iki yıl sonra bir vaiz olan George Harvard öldü ve servetinin yarısıyla bütün kitaplarını yeni kurulan bu üniversiteye bıraktı. Boston Üniversitesi'nin bulunduğu bölgeye aynı zamanda Cambridge demlesi de bir rastlantı değildir. Çünkü John Harvard akademik bakımdan etkili olduğu dönemde üniversiteyi kuranların da etkisiyle buraya Cambridge adı da verilmişti. Robert Langdon'ın kişiliğini göz önüne alacak olursak, bu kişinin Boston'da neden bu kadar mutlu olduğunu da anlayabiliriz. Eski İngiltere'yi çağrıştıran koloni dönemi tarzındaki binalar ona büyük bir huzur veriyordu. Fakat şehrin geçmişine bakacak olursak devrimin izlerini hala görebiliriz. Benzer durumu Robert Langdon'ın ceketinde bile görebiliriz. Akademik yönü her zaman öne çıkan bu karakter, aynı zamanda keskin zekasıyla da okuyucuyu oldukça etkilemektedir. Fakat farmasonların yeni dünyaya geliş nedenlerini gerçekten öğrenmek isterseniz, şu anda gördüğünüz yer bunu araştırmaya başlamak için en doğru yerdir. Kaptan John Smith İngiltere'den yola çıktıktan sonra pek çok kişi onun yolunu takip etti ve Amerika'daki sömürgecilerin sayısında büyük bir artış oldu. Bunların en ünlüleri Hacı Babalardı ve 16 Eylül 1620 tarihinde Mayflower'a yerleşmişlerdi. Bunlar da Püritendi. Çok çalışıp basit bir hayat sürerlerdi. Fakat sayıları arttıkça bulundukları yerlere kendileri gibi düşünmeyen başkaları da gelmeye başladı. 1630'larda Boston şehri kuruldu. Bu şehre bir İngiliz adı verilmişti. Ve kuruluşunda İngiltere'den gelen Püritenler de etkili olmuşlardı. Fakat... Dini inanışları şehrin kurallarına uymayanlar cezalandırıldılar ve şehirden uzaklaştırıldılar. Ve bunlardan biri olan Mary Dair, dini inançlarından ötürü asılmıştı. O dönemde onun gibi dini inançları olanlar büyücü olarak görülüyorlardı. Hatta bu inancı taşıyan kadınların çoğu şeytana tapanlar olarak adlandırılıyorlardı. Pürüten liderin davranışları giderek çılgınlık derecesine varmıştı. Masum insanlar cadı oldukları gerekçesiyle yakılıyorlardı. Bu durum buraya dinlerini özgür bir şekilde yaşamaya gelen insanların başkalarının inançlarına karşı ne kadar hoşgörsüz olduğunu ortaya koyuyordu. Robert Langdon'ın bu çağın semolojisini çalışmasına şaşırmamak gerek. Bu dönemde her karşıt görüş cadılık olarak değerlendiriliyordu. Fakat zaman ilerledikçe sömürgecilerin görüşlerinde de bazı değişiklikler oldu. İngiltere'den gelen göçmen sayısındaki artış bazı sorunlara neden oluyordu. Bu arada Fransızlar da buraya gelmeye başladı. Ve bunlar yerleştikleri bölgelerde üstünlük sağlamak için büyük bir savaş verdiler. Fakat İngiliz ordusu bunları her zaman bastırdı. Gerçi bunun bir bedeli olmuştu. Çünkü Londra'daki hükümet sömürgelerdeki vergileri arttırmıştı. Bunun üzerine bazı isyanlar ortaya çıkmıştı. Vergilerin arttırılması çok karlı olmuştu. İthal edilen her şeyin vergisi artırılmıştı, Hatta çayın bile. Boston çay partilerinin ününü duymayan yoktur. Bütün bunların sorumlusu olarak farmasonlar gösterildi. Aslında farmasonlar bu hareketin içinde yer almıştı. Ancak onların bu kadar suçlanması da gerekmezdi. <gülüyor> Bu dönemde mason biraderler sık sık toplanırlardı ve Boston'daki Sen Andrew Locası çok önemli bir yerdi. Fakat bu insanlar özgürlük ve eşitlik hakkındaki düşünceleriyle İngiliz hükümetini sarsmaya başlamışlardı. Bu toplantılarda daima özgürlük hakkında konuşmalar yapılıyordu. Ayrıca İngiltere'nin koyduğu ağır vergilere karşı da bir protesto başlamıştı. Ve Amerikan yerlileri gibi giyinerek limana giren çay yüklü İngiliz gemilerinin taşıdığı çay sandıklarını denize dökmüşlerdi. Yaklaşık 300 sandık dolusu çay limanda denize dökülmüştü. Bunlar çay şirketi için bir servet değerindeydi. Bu özgürlük çocuklarının pek çoğu aynı zamanda farmasondu. Bunların içinde en etkili olan Paul Reveal'dı. Ve İngiltere'ye karşı büyük bir direniş başlatmıştı. Şimdi de bugünün Boston caddelerine gidelim ve bizi 18. yüzyıla götürecek olan Paul Reveal'ın evine bir göz atalım. 1775 yılında yapılmış olan bu ev aynı zamanda şehrin en eski evleri arasında bulunmaktadır. Reveal, çalışmalarının çoğunu bu evde yapmıştır. 1770'de gerçekleşen Boston katliamı pek çok kimsenin ayaklanması neden olmuştu. İngilizler, kolonide yaşayanları hizaya sokmak istiyorlardı. 18 Nisan 1775'te eski Kuzey Kilisesinde bir uyarı hareketi başlatıldı. Reveal da bu hareketin öncüleri arasındaydı. Bölgede bir sonuca varılması bir yıl kadar sürdü. Bunker Hill Savaşı'ndan sonra George Washington İngilizlere karşı direnen bir kahraman olarak ortaya çıkmıştı. Boston'da nereye gitseniz devrimin izlerini görmeniz için Robert Langdon olmanız gerekmez. İşte bu gördüğünüz yer Amerikan ulusunun doğduğu yerdir. Bu eski hükümet binası Boston katliamının yaşandığı yerdir ve bağımsızlık bildirgesi de 1776'da burada imzalanmıştır. Çok ilginç bir durum olarak bu bina yıllar sonra Masonik loja olarak hizmet vermiştir ve çevresindeki yüksek binalara rağmen bu bina hala eski haliyle durmaktadır. bölgede Eski Boston'ın izlerini taşıyan daha başka binalar da vardır. Eski Güney Toplantı Evi bunlardan biridir ve özgürlük çocuklarının toplantı yeri olarak kullanılmıştır. Her ne kadar 19. yüzyıl tarzında olsa da eski belediye binası da bu şehrin en güzel binaları arasındadır. Bir başka toplantı yeri de Fenniel Hall'du. 1742 yılında bu binaya adını veren zengin bir tüccar tarafından yapılmıştı. Bu binada Samuel Adams, 13 koloniye birlik olmaları, İngiltere'ye karşı direnmeleri ve bağımsızlık için savaşmaları çağrısında bulunmuştu. George Washington, İlk Amerikan başkanı olarak yepyeni bir ulus yarattı. O günlerin diğer kahramanları da bu oluşuma büyük katkılarda bulmuşlardı. 4 Temmuz 1795 tarihinde kazandıkları bağımsızlıkta Samuel Adams ve Paul Revere çok önemli bir yer tutmuşlardı ve bu ulusun oluşmasında birer kilometre taşı olmuşlardı. Boston Today Bugün Boston gerçekten muhteşem bir şehirdir. Şehir parklarında ve caddelerinde hala devrimin izlerini taşır. Bu şehir Bunker Hill savaşında Amerika'nın bağımsızlığı için hayatını kaybedenlerin de yattığı bir yerdir. Her ne kadar Boston, Bağımsızlık savaşında gelişen pek çok olayda önemli bir yer tutuyor olsa da Zafer, Benjamin Franklin'in doğum yeri olan Philadelphia'dan başlamıştı. Burası Philadelphia'nın bağımsızlık binasıydı. Fakat Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirgesi ve Anayasası burada imzalanmıştı. Ve Zafer çanı ilk kez burada sesini duyurmuştu. Fakat ülkenin başkenti olarak Washington'ın seçilmesine karar verilmesinden sonra Birleşik Devletler'in ilk başkanı bir süre için New York'a yerleşti. Bu sırada Fredelfia'da geçici olarak başkent görevini üstlenmişti. George Washington'ın başkanlık yeminini ederken kullandığı bazı sözler ilginç bir şekilde farmasonlukla ilgili bir çeşit bağının olduğunu gösteriyordu. Ayrıca İncil'in de kayıp sembolün ana temalarından birini oluşturduğunu söyleyebiliriz. New York yolculuğunun başladığı sırada İncil unutulmuştu ve özgürlük binasında tören başlamak üzereydi. Bu kadar yolu geriye gitmek de mümkün değildi. Neyse ki yakınlarda St. John Mason locası vardı ve oradan Masonların İncil'i gönderildi. İncil bu tarihi olayda önemli bir rol oynamıştı. Şimdi Amerika'ya Masonların gelmesiyle ilgili bu bulmacanın parçalarıyla ve ilk Amerikan başkanının bir mason olduğu gerçeğinden yola çıkarak, Washington'a dönmeden önce, Dan Brown'ın romanının temelini oluşturan bu antik birliği araştıralım. Farmasonluğun en kutsal sembollerinden birinin inşaatçılıkla ilgili olduğunu daha önce görmüştük. Bu gördüğünüz pergel ve gönye ya da bitmemiş piramit ve her şeyi gören göz hala dolar banknotlarının üzerinde yer almaktadır. Bunun nedeni İngilizlerin katedralini inşa eden antik taş ustalarına karşı gelmekte zorlanmalarıdır. Birinci bin yılın bitiminden sonra dünya pek çok kimsenin tahmin ettiği gibi sona ermemişti. Katedraller bir anda büyük bir önem kazanmıştı. İnsanlar buralara gidip Tanrı'ya şükrediyorlardı. Taş ustaları bunun üzerine sanatlarının sırlarını korumanın kendileri için çok gerekli ve kazançlı olduğunu düşündüler. Birbirlerini ayırt etmek için aralarında gizli bir tokalaşma tarzı geliştirdiler. Ve bütün kardeşler bu şekilde el sıkmaya başladılar. Ayrıca hepsi sırlarını ölünceye kadar saklama hususunda yemin ettiler. Ve sıra gizli yapılması gereken Mason törenlerine gelince, bu törenlerin kayıp sembolün ilk sayfasında yer aldığını görüyoruz. Şimdi biraz daha gerilere gidelim ve yine İncil'e dönerek bu yapılardan en önemlisine bir göz atalım. Burası Hz. Süleyman'ın tapınağıdır. Bu şekilde ipin arkasındaki nedenleri ortaya çıkarabiliriz. Usta bir masona Hz. Süleyman'ın tapınağında kesinlikle ihtiyaç vardı. Ve İncil'den öğrendiğimize göre bu tapınağın mimarı sırrını hiç kimseye açıklamayacağına dair yemin etmiştir. Hatta bu konuda büyük baskılarla karşılaştığı halde sırrını hiçbir şekilde açıklamamıştır. Ve bu sırrı mezara kadar taşımıştı. Onu kendi aletleriyle öldürmüşlerdi. Katilleri onu hemen gömdüler. Fakat suçları ortaya çıkarıldıktan sonra mimarın cesedi mezardan çıkarıldı ve daha uygun bir mezara gömüldü. Bu hikaye farmasonların bugün yaptıkları törenlerde bile hep anlatılır ve yüzyıllar geçtikçe mason macası olarak hep çok güzel binalar yapılmıştır. 1600 yılında Amerika'ya Avrupa'dan ilk kaşifler geldikten sonra taş ustası olmayan masonların da topluluğa girmelerine izin verildi. Çok ilginçtir, bunların pek çoğu İskoçya'dan gelenlerdi. Ve bugün çok iyi tanıdığımız bu tapınak aslında topluluğa kabul edilen antik İskoçyalıların toplantı yaptıkları yerdi. Bu, insanda merak uyandıran binaya bakarken çok şaşırtıcı bir şey öğrenmiş oluyoruz. Masonluğa kabul edilen bu insanlar aslında mason değillerdi. Sadece içeride neler olduğunu merak ettikleri için onlara katılmak istemişlerdi. Bugün de masonların kapalı kapıları ardında neler olup bittiğini herkes merak etmektedir. Belirgin bir özellik olarak her mason locasında... Maskot olarak bir keçi bulunur. Bazı kimselere göre Masonlar aslında şeytana tapan insanlardır. Fakat keçi düşüncesi bu inanışları çürütmüştür. Fakat antik Masonik belgelere yakından bakacak olursak, her şeyin tanrısı sözlerinin baş harflerinin goat yani keçi kelimesinden çıktığını görürüz hikayenin nasıl ortaya çıktığını böylece öğrenmiş oluruz. Her ne kadar parmasonluğa büyük bir kuşkuyla bakılıyor olsa da bazı masonların çeşitli dönemlerde zulme uğradıklarını da görebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa Yahudilerinin çoğu katledilmişti. Adolf Hitler, insanlığa karşı sistematik bir soykırım hareketi başlatmıştı. Fakat bu barbarlığın hedefinde olan insanlar sadece Yahudiler değildi. Parmasonlar da Almanların ölüm kamplarına kapatılmışlardı. Çünkü Hitler, onların Yahudilerle bir bağ olduğunu düşünüyordu. Hitler'in bu tutumu, masonların baş kaldırmasına neden oldu. Diğer masonlar da kimliklerini açıklamaya başladılar ve binlercesi hayatını kaybetti. Topluluğun gizli ilkelerinden dolayı kaç kişinin öldüğünü bilmek zordur. Fakat yaklaşık olarak 200 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Şu an olağanüstü güzellikte bir Washington manzarası görüyoruz ve burada da Büyük Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'in anıtını görüyoruz. Ve tahmin ettiğiniz gibi Franklin Roosevelt de bir farmasondu. İngiltere'nin başbakanı Winston Churchill'in de mason olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Amerikan generali Douglas MacArthur ve Omar Bradley de masondur. Bu insanlar Hitler'in soykırım hareketine karşı çıkan ve Nazilere hiçbir şekilde boyun eğmeyen insanlardı. Hitler'in mason kardeşlerine yaptıklarını asla unutmamaktadırlar. Farmasonluğun sırlarını keşfetme düşüncesi, bütün yeni kuşakların en çok merak ettiği konu olmuştur. Ve kayıp sembolde Robert Landon'ın korkunç düşmanı aslında Farmasonların sırrını bir şekilde dışarı sızdırmaktadır. Bu kitapta sadece sırlarını ortaya çıkarmakla kalmıyor, ayrıca organizasyonun en güçlü adamlarının adlarını da açıklamaktadır. Fakat bu yeni bir bakış açısı olmaktan çok uzaktır. Ve Washington DC'nin Amerika'nın yeni başkenti olarak kurulmasından kısa bir süre sonra topluluk hakkında bazı olumsuz söylentiler yayılmaya başladı. Yeni Mason locaların oluşması ve Masonların sayısının giderek artması sonucunda bu yeni dünyanın saygıdeğer insanlarının hepsinin birer farmason olduğunu göstermektedir. Fakat 1862'de William Morgan topluluğun sırlarına açıklama tetininde bulundu. Morgan gizemli bir şekilde ortadan kaybolunca çeşitli söylentiler yayılmaya başladı. Herkes bunu masonların yaptığını düşünüyordu. Gerçekten de masonlar Morgan'ı kaçırdıklarını itiraf etmişlerdi. Sonra da ona iyi bir para verip Kanada'ya göndermişlerdi. Fakat Morgan'ı kimse bulamıyordu. Parmasonlar yargılandı. Cinayetten suçlanmadı. Bu davadan sonra insanların şüpheleri daha da arttı. Parmasonlar mahkeme tarafından suçsuz bulununca insanlar çok öfkelendi. Herkes davaya bakan hakimin de mason olduğunu düşünmeye başladı. Ve William Morgan'ın kitabı yayınlandı. Bir anda en çok satan kitap oldu. Ve antimasonluk histerisi bütün ülkeye yayıldı. Bu durum 1865'te başlayan Amerikan İç Savaşı'na kadar sürdü. Bundan sonra farmasonlar yeniden adlarını temize çıkarmaya çalıştılar. Fakat bu hikayeye antik ya da modern herhangi bir sembolik tema koymadığı için Dan Brown'u suçlayamayız. Bunun en mükemmel örneği Kayıp Sembol'deki bu dövmenin altında saklı olan tehditkar hain karakteridir. Fakat ironik bir şekilde kendini gizlemek için bütün vücudunu böyle dövmelerle doldurmaktadır ve masonluğa kabul edilmeye çalışmaktadır. Daha sonra da onların kimliklerini açıklayacaktır. Dövme yapılırken izlemek olağanüstü bir ayrıcalıktır. Burada ...insan derisine müthiş, gizemli ve kişisel sembollerin gizlendiğini görürüz. Her ne kadar dövme, daha çok bir çete ya da mafya kültürü olarak düşünülüyorsa da... ...zaman içinde pek çok çevrede bir sanat şekli olarak değerlendirilmektedir. Dövmenin tarihi Neolitik döneme kadar uzanır... ...ve Antik Mısır'daki mumyalardan Yeni Zelanda savaşçılarına kadar uzanır. Bu şekilde... Vücuda bir çeşit kişilik kazandırılmış olur. Bir yere ait olma fikri verilir. Böylece dövme yapan kimseler kendilerini daha iyi ifade etmiş olurlar. Fakat bu gördüğünüz dövmenin yapılma amacı bir komployu gizlemektedir. Ve o kadar çok dövme yapılmıştır ki bu kişiyi öz babasının bile tanıması imkansız hale gelmiştir. Pek çok dövme gibi, dövme yaptıran kişi, bu dövmeler sayesinde kişiliğini yansıtmış olmaktadır. Fakat bazı durumlarda oldukça rahatsız edici olabilir ve Dan Brown'u tanıdığımız kadarıyla okuyucuya bunlardan fazla bir şey söyleyecektir. Bacaklardan başlayarak bu adamın Robert Langdon'ın dikkatini çekme niyeti olduğunu anlamıştır. Ve bütün vücuduna dövme yaptırmış olan bu adam, herhalde kurbanı için korkunç bir şok olacaktır. Bacaklar bu kişinin kimliğini açıklamaktadır. Dövme yapılan yer, Hz. Süleyman'ın tapınağıdır. Brown'ın bize dediğine göre, göğsünde iki başlı bir anka kuşu vardır. Paganda aynı biçimde bir masonik semboldür ve dövme omuzlara, boyuna ve tıraş edilmiş başa kadar yükselirken karmaşık bir antik sembolle dövme operasyonu tamamlanmış olur. Tenton Mayhem'de birinci grup keşifler ortaya çıktıktan sonra Birleşik Devletler hükümet binasında dövme işlemi sayesinde Robert Langdon korkunç bir oyunun Oynanmak üzere olduğunu fark etmiştir. Artık bizim için de Washington DC üzerinde yoğunlaşarak Dan Brown'ın ayak izlerini takip etmemiz gerekecektir. Böylece bu şehrin bazı noktalarının müthiş gizemini ortaya çıkarabiliriz. İlk bakmamız gereken yer doğal olarak Birleşik Devletler Hükümet binasıdır. Burada bulunan Ulusal Heykel Salonu'nda Langdon'ın yol göstericisi Peter Salomon'ın kesik elini parmağında Mason yüzü takılı olarak görürüz. Parmağıyla Salon'un kubbesini işaret etmektedir. Kubbenin üzerinde Washington'ı ilahlaştıran freksler ve süslemeler vardır. Bu süslemeler... ...Konstantino Brumidi tarafından yapılmıştır. Burada George Washington bir tanrı gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Yerdeki kesik elin işaret parmağında ve baş parmağında da bir dövme vardır. Ve Robert Langdon daha önce melekler ve şeytanlarda da... ...Da Vinci'nin şifresinde olduğu gibi... ...bunun kendisi için bir gizemi çözme daveti olduğunu anlatır. Tabii buna cesaret edebilirse... Hiç şüphesiz Birleşik Devletler Hükümet binası neoklasik mimari tarzıyla kesinlikle demokratik fikirleri yansıtan antik Yunan ve Roma tarzında bir yapıdır. Ayrıca Washington'ın tam merkezinde bulunmaktadır ve Dan Brown'ın yeni macerası için bundan daha uygun bir yer olamazdı. Washington'ı gezmeye gelen pek çok kimse de hep aynı yolu izler. Fakat binanın girişi ve gizli masonik salonlar bazılarında biraz hayal kırıklığı yaratır. Capitol Hill bölgesine gelmişken buradaki diğer binalardan da söz edebiliriz. Robert Langdon zekasını kullanarak bu şehrin bütün noktalarına girebilmektedir. Ve gördüklerimiz de Birleşik Devletler'in yüksek mahkemesi ve büyük kütüphanesidir. Burası gerçekten görülmeye değer bir yerdir. Bu görkemli sütunlar, mermerler, salonlar arkalarındaki müthiş gücü temsil etmektedir. Burada Dan Brown'ın Robert Langdon'un kafasını karıştırmak için kullandığı bazı yerler de vardır. Ve Peter Solomon'ın kız kardeşi Catherine bunlardan biridir. Ve çok geç olmadan abini bulmak için Langdon'a katılmıştır. Bu kütüphanede bir incil ve olağanüstü güzellikte bir okuma odasında hikaye Langdon'ın elindeki ipuçlarını değerlendirmesiyle başlar. John Adams binası bu komploda önemli bir yer tutmaktadır. Bu arada, Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi de işin içindedir. Ayrıca, Dan Brown'ın jungle olarak adlandırdığı bu botanik bahçesine de bakmamız gerekebilir. Washington'ın tam ortasındaki bu bahçede pek çok egzotik bitki bulunmaktadır. Dan Brown'ın hikayesini fazla açıklamamaya çalışarak, Robert Langdon'ın ve Catherine'in Washington çevresinde ipucu aramaya koyulduklarını söyleyebiliriz. Fakat bu arada CIA de onları takip etmektedir. Bir piramit ve taş başlık modeli bu sırrı açıklayacaktır. Ve Peter Salomon'un parmağındaki dövmenin anlamını da çözmesi gerektiğini bilmektedir. Artık yarış başlamıştır. Robert ve Catherine'in ulaştığı bir yerde özgürlük plazasıdır. Fakat bu arada CIA'nin kendilerini takip ettiğini fark ederler. Şimdi onları şaşırtacak bir plan kuracaklardır. Özgürlük plazası turistlerin çok sevdiği bir yerdir. Burada insanların üzerinde büyük bir zevkle yürüdüğü kocaman bir harita vardır. Fakat burası aslında Martin Luther King'in anısına yapılmıştır. Plaza 1970'lerde geliştirilmiştir. İşte burada Washington hakkında otantik bir şehir planı bulabilirsiniz. Siyah ve beyaz taşlarla yeniden yapılmıştır. Ve her şeyi gören göz sayesinde burası Dan Brown için çok iyi bir başlangıç yeri olmaktadır. <gülüyor> Fakat Peter Salomon'un kurtarılması için Robert ve Catherine'in CIA'den kurtulmaları gerekir. Ve Catherine zekasını kullanarak CIA ajanlarını yanlış yöne gönderir. Bunu Langdon'la kurdukları bir planla başarır. Langdon'a George Washington'ın Virginia'daki Masonik anıtına gideceğini söyler. Her ne kadar Robert ve Catherine oraya gitmeseler de biz bu Masonik başyapıtı biraz daha yakından görebiliriz. Bu yapı, Antik Mısır dönemine ait bir yapıdan esinlenilerek inşa edilmiştir. Washington'da bulunan bir başka anıt da, daha önce belirttiğimiz gibi, Halikarnas'taki bir mozeleden esinlenilerek inşa edilmiştir. İronik bir şekilde, Peter Becket'e e sembolik bir ipucu vermek açısından bu yapıda Dan Brown'ın romanına koyması gereken mükemmel bir yapıdır. Fakat bu yapıdaki kaygan, mermer merdivenleri kullanması bile mekanı olayın içine katmadaki başarısını göstermektedir. Şimdi CIA Robert Langdon'ın piramidi onların ayağına getirmesini beklerken, profesör ve yol arkadaşı bir başka yere doğru ilerlemektedirler. Washington Ulusal Katedrali ya da başka bir deyişle St. Peter ve St. Paul Katedrali. Burası dünyanın 6. büyük katedralidir ve tamamen toplanan bağışlarla inşa edilmiştir. Gotik bir mimari tarzı vardır. Bu katedralin inşasında en yetenekli taş ustaları çalışmış ve ortaya bu muhteşem eser çıkmıştır. Bu katedrale bütün dinlere mensup insanlar gelir ve Robert'la Catherine gelince Sihah'ın buraya da geldiğini ve onlardan önce piramidin sırrını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını fark ederler. Aslında katedralin mutfağında bulunmaktadır. Ve Robert'la Catherine neleri bilmeleri gerektiği konusunda bilimden yararlanırlar. İkisi de sonunda Peter sağlamını sağ olarak kurtarma umarlar. Fakat bu arada başka bir şeyler de olmaktadır ya da öyle görünmektedir. Kopmuş eline rağmen Peter Salomon'ın kurtulacağı alnına yazılmıştır. Fakat bu, onu kaçıran kimsenin elindedir. Bu arada gözü kara Robert ve Catherine, onu, Salomon'u kaçıran ve nasıl biri olduğunu bile bilmedikleri, bu kişiyle mücadele etmeye hazırlanmaktadırlar. Sonunda bir yer bulurlar. Fakat burası, daha önceden bildiğimiz gibi Robert Langdon'ın korkulu rüyasıdır. Ayrıca Robert Langdon'ın hayatı büyük bir tehlikeye girmiştir. Fakat neyse ki bu an çok kısa sürmüştür. Bu korkunç yerden kurtulurlar. Artık bir ölüm kalım savaşı başlamıştır. Her tarafı dövme dolu kötü adamın neden Peter ve Catherine's salımına kötülük yapmak istediğini öğrenmemiz gerekmektedir. Bu dövme bilmecesinin en son parçasını bulmak zorundadır. O zaman bu sırrı çözebilecektir. Peter Salomon'un serbest kalması için Washington'daki bazı önemli kimselerin Farmasonların törenine katıldığını gösteren bir video kaseti bulup, Solomon'ı kaçıran kişiye teslim etmesi gerekmektedir. Ve Peter Solomon, Catherine ve Robert'ın bundan sonra başka bir yere bakmaları gerekmektedir. Aslında bilmeceyi neredeyse çözmüş durumdadırlar. İşte bu olağanüstü güzellikteki Washington anıtıdır. Bu mimari başyapıt, bu harikulade şehri bir kat daha anlamlı kılmaktadır. Bu anıt, Beyaz Saray ya da hükümet binası kadar ünlüdür. Ve George Washington'ı bile bir asker olarak temsil etmektedir. Eğer vaktiniz ya da imkanınız varsa, bu anıta iyice bakmanız gerekir. Bu anıtta 36 bin parça mermer ve granit kullanılmış olduğunu görürsünüz. Ve... En üstte de, evet yine doğru tahmin ettiniz, bir piramit var. Bu kez alüminyumdan yapılmış. Sözcükler tanrı sözcüklerine dönüşmektedir ve anıtın tam altına yere gömülü bir şekilde İncil durmaktadır. Bu İncil, Amerika'nın kurucularının bir vasiyetidir. Üzerinde görünmez bir şekilde Washington DC'nin izlerini taşımaktadır. Bazıları bu İncil'deki gospel'ların mesajlarını da okumak isteyebilir. Bu mesajlarda insanlık eğer temelinde tanrı sözcüğü varsa güçlüdür denmektedir. Farmasonluk gerçek bir masonik kimlik olarak bilinirken bu sadece doğruluk olarak da değerlendirilebilir. Buradaki mesajları her okuyan kendine göre bir anlam çıkarabilir ve onu daha farklı bir şekilde yorumlayabilir. Fakat yine de Dan Brown, eğer İncil'i bir masonik sembol olarak kullanmış olsaydı, bu olay için çok uygun olabilirdi. Çünkü masonların törenlerinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugün masonik İncil daha farklı amaçlar içinde kullanılmaktadır. Tıpkı Kur'an gibi, her ki kutsal kitapta tek bir tanrının varlığına inanmaktadır. Yüzyıllardır pek çok kimse Masonik İncil'de çok tuhaf bölümler olduğuna inanmaktadırlar. Fakat aslında diğer İncillerden hiçbir fark yoktur. Buradaki tek fark bu İncil'in daima Usta Masonlara verilmesidir. Ayrıca bu İncil'in içinde Usta Mason'un törenlerle ilgili notlar alabilmesi için ek sayfalarda bulunmaktadır. Semboller söz konusu olunca farmasonların hazır durumda olan çok ayrıntılı bir kılavuzları vardır. Ve farmasonlukla ilgili bir çeşit listede vardır. Bu listede pek çok şeyin adı yazılıdır. Pek çoğunda da eski ait yazılarından yararlanılmıştır. Böylece antik taş ustalarında pergel ve gönyenin yanı sıra daha pek çok masonik sembol olduğunu söyleyebiliriz. En çok kullanılan şey de merdivendir. Burada, Yakup'un rüyası anlatılmaktadır. Merdiven, cennete ulaşma arzusunu ifade etmektedir. Masonlarda üç ana hedef vardır. Bunlar, inanç, ümit ve hayırseverliktir. Bunlara ek olarak, kendine hakim olmak, dayanıklılık, tutumluluk ve adalet de sayılabilir. Bütün bunlar, farmasonluğun temel prensiplerindendir. Ve çok şaşırtıcı gelebilir ama, Amerika'nın kurucularının savundukları prensipler de bunlardan hiç farklı değildi. Süleyman Tapınağı'nın farmasonlar için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk ve bu binanın hem dışı hem de içi tamamen masonik bir tarzda tasarlanmıştır. Kayıp sembolü yorumlarken iki ana örnek görmüş oluyoruz. Bunların her ikisi de topluluk için çok önemli yerlerdir. Bir başka masonik sembolde törenler sırasında kullanılan önlüklerdir. Bunların bazıları çok önceleri taş ustalarının aletlerini koydukları önlükler gibi yapılmıştır. Bunların ortak özellikleri hepsinin de koyun derisinden yapılmış olmalarıdır. Bu da çok alegoriktir. Önlük bir masona verilen ilk hediyedir ve koyun da bir masumiyet sembolüdür. Fakat bu önlükler mason locaları dışında pek bulunmaz. Geleneklere göre bir farmason öldüğü zaman önlüğüyle birlikte gömülür. Masonik semboller büyüleyicidir. Bunların küçük fakat çok anlamlı olanlarından biri de kayıp sembol kitabında kullanılmıştır. Bu ortasında küçük bir nokta olan bir dairedir. Nokta bireyi temsil eder, daire ise onun hareketlerini belirtir. Bu da bir masonun gizli görevleri kendi dinine göre yapması anlamına gelir. Şimdi de sıra masonik sembollerin en büyük ve en önemlisine geldi. Bu sembol bir dolarlık banknotun arkasındadır. Şimdi düşünüyoruz, acaba Amerika'nın kurucuları bu masonik sembolü bu banknotun arkasına nasıl koyabildiler? Aslında bitmemiş bir piramidin üzerindeki bu her şeyi gören göz tasarımı, Birleşik Devletler'in en büyük mührünün bir parçasıdır. Ve gerçekten de birliğin kurucuları tarafından tasarlanmıştır. Dört kişilik bir ekip tarafından yapılmıştır. Fakat bunların içinde Mason olan tek kişi Benjamin Franklin'di. Franklin çeşitli yetenekleri olan bir devlet adamıydı. Fakat projeyi çizen kendisi değildi. Tasarımın seçimi ona aitti. Burada bir üçgenin içindeki göz imajı Tanrı'yı sembolize etmekteydi. Ve Rönesans'tan beri bilinmekteydi. Üç köşeli üçgen de sonsuzluğu temsil ediyordu. Ve bunların hepsi antik sembollerdi. 1797'ye kadar farmasonluk kayıtlarında da buna rastlanmaktadır. Bitmemiş piramidin seçimi de masonik olmayan nedenlerden dolayıdır. Bu yepyeni bir ulusu temsil etmektedir. Ebediyete kadar sürsün anlamına gelmektedir. Tıpkı antik Mısır'daki piramitlerde olduğu gibi. Eğer daha yakından bakacak olursanız, bu piramidin 14 kat taştan yapıldığını görürsünüz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 kolonisini temsil etmektedir. Tanrı'nın gözü en üstte bu ulusu korumaktadır. Bu mührün, masonlukla bir ilgisinin düşünülmüş olması, üzerindeki latince yazıların yanlış tercüme edilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Buradaki küçük bir yanlış anlama, Yüzyıllardır bu konuda yanlış yorumların yapılmasına neden olmuştur. Bunun anlamı insanlık için her zaman daha iyi bir dünya demektir ve bugün de mason localarının dünya çapında faaliyet gösterdiğini görebiliriz ve pek çok hayır işleri de düzenlemektedirler. Burada Benjamin Franklin hakkında da ilginç şeyler söyleyebiliriz. Her ne kadar Washington gibi bir anıtı olmasa da, kendi el ürünü bugün bütün Amerikalıların cüzdanında bulunmaktadır. Belki bunun farkında bile değillerdir. Bu arada Washington anıtının biraz ilerisinde Jefferson anıtı bulunmaktadır. O da birlik kurucularından biridir. Thomas Jefferson, birliğin kurulmasında George Washington kadar önemli bir rol oynamıştır. Ve 1942 yılında, onun içinde bu harika anıt yapılmıştır. Bu da Washington Anıtı gibi en büyük anıtlar arasında sayılmaktadır. Klasik olarak çok zarif ve tamamen etkileyici bir anıttır. Bu anıtın yapılma fikri Franklin Roosevelt'e aitti. O dönemlerde Birleşik Devletler, Avrupa ve Pasifik'teki karışıklıklar ne zaman sona erecek diye merak ediyorlardı. Duvarlardaki yazılar İncil'den alınan bazı ünlü sözlere aittir. Bazıları da bağımsızlık bildirgesinden alınmıştır. Bugüne kadar Amerikan halkı için bağımsızlık ve özgürlük çok kutsal kavramlardır. Amerikan başkanlarını anmak, ulusun kültüründe çok önemli bir yer tutar ve onları Washington'ın bu bölgesinde olduğu gibi yapayalnız bırakmazlar. Fakat bu anıtlar arasında her zaman hatırlanması gereken bir anıt daha vardır. O da Lincoln Anıtı'dır. Her ne kadar birlik kurucularından daha sonraki dönemde yaşamış olsa da, Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. devlet başkanıdır. Ve bu ülkeye çok önemli prensipler kazandırmıştır. Kendisinden önceki Washington gibi Lincoln'de savaş sırasında devlet başkanı olmuştu. Fakat bu kez Amerika kendisiyle savaş halindeydi. Ülkede iç savaş vardı. Kardeş kardeşi öldürüyordu. Sonunda Lincoln ülkeyi toparladı ve bu sayede kölelik de sona ermiş oldu. Anıtın duvarlarında Lincoln'ün önemli söylevlerinden alıntılar vardır. Ve yakın zamanlarda bu anıtın duvarlarına Martin Luther King'in bazı sözleri de eklenmiştir. Bu duvarları süsleyen bu sözler anıtın duvarlarına 28 Ağustos 1963 yılında eklenmişti. Ve şimdi de kayıp sembolün bilmecesine gelelim. Eğer bu anıtta neden 36 sütün olduğunu merak ediyorsanız, bunun nedeni, Lincolnün öldüğü zaman Birleşik Devletler'de 36 eyalet olduğu içindir. Tabii Washington DC'de görülmesi gereken çok daha fazla şey vardır. Acaba Dan Brown'un Beyaz Saray'dan hiç söz etmemiş olması güvenlik sorunlarından dolayı mıdır? Ve kayıp sembolün izinde olan milyonlarca turist buraya akın etmektedir. Turizm endüstrisi, melekler ve şeytanlarla Da Vinci'nin şifresi kitapları yazıldıktan sonra çok büyük bir kar etmişti. Hatta bazı turizm şirketleri, Özel Dan Brown turları bile düzenlemeye başlamışlardı. Bu turlar Roma'da ve Paris'te düzenlenmişti. Ve hiç şüphesiz bu yeni romanda aynı şeyi Amerika'nın başkenti için yapacaktır. Fakat kayıp sembolün sayfalarında onun geçtiği yerlerde yaptığımız bu yolculukla sonunda Dan Brown'un kayıp sembolünün kapılarını kapatıyoruz. Şimdi de şöyle düşünmeden kendimizi alamıyoruz. Acaba yazarımız Robert Langdon'ı bundan sonra nereye gönderecek? Ayrıca şu soruyu da kendimize sürekli olarak soruyoruz. Bu tanıdığımız Robert Langdon'lardan hangisi kendini tehlikeli bir duruma sokacak? Peki o tehditkar, kötü adam ne yapmak istiyor? Ve tabii ki en az onun kadar önemli olan bir durum daha var. Acaba bir gün Langdon'ın karşısına onun yönetemeyeceği zeki bir kadın çıkacak mı? Tabii bu da Tahmin ettiğiniz gibi yeni bir hikayenin konusu olacaktır. Şimdi de son derece ağır fakat aynı şekilde romantik bir not daha düşelim. Kitabın sonunda zeki bir semboloji profesörü görüyoruz. Bu profesör Washington'da Güneş'in doğuşunu izliyor. Onun tecrübelerine göre bu gerçek bir umut hissi ve bu duyguyu hepimiz paylaşıyoruz. Şimdi hepimiz bundan sonraki Robert Langdon'ın macerasını merakla bekliyoruz. Dan Brown hikayesinin başında bize şöyle diyor, orada bir yerde gömülü ve sanırım kitabın son sözlerini okumuşsunuzdur. Eminim kitap bittikten sonra da o şeyin hala bir yerde gömülü olduğundan şüphe edeceksiniz.